94.9 Açık Radyo'da Açık Yeşil başlıyor benim iç Şahin Ben de Ömer Madra ve destekçimiz Atilla Ansala teşekkür ediyoruz. Evet bugün Açık Yeşile Burhan Kuzu'nun nedense bir sözüyle başlayasım geldi. Burhan Kuzu bu Başbakan Erdoğan'la oğlu Bilal arasındaki meşhur telefon görüşmelerinin tapesiyle ilgili olarak dün şey demiş. Ya bu kayıtlar, bu uydurma kayıtlar doğru olsa bile zaten kimse inanmaz demiş. Bu sözün ben birdenbire hani bir aydınlanma yaşadım ve bütün yaşadığımız birçok şeyi açıklayabileceğini fark ettim açıkçası. Yani bunlar doğru olsa bile diyor. Yani aslında doğru olduğunu kabul etmek anlamına gelir herhalde kısmen. Zaten kimse inanmaz. Halkımız buna inanmaz diyor. E, paralel evrende yaşıyoruz herhalde. E, evet ama bu aslında hükümetin e, mesela şimdi bugün e, birazcık İstanbul'daki su meselesi ve Türkiye'deki kuraklıktan biraz konuşalım diye e, düşünürken bunu görünce birden böyle bir bağlantı kurasım geldi. Çünkü gerçekten e, yani İstanbul'da e, barajlardaki dolluk seviyesi son 10 yılın en ...düşük seviyesine düşmüş durumda ki... ...son 10 yılın mı yoksa daha mı uzunluğunu da bilmiyoruz... ...çünkü İSKİ'de sadece son 10 yıl var. Ee, <gülüyor> evet. o, o yüzden... Evet ee, yani son, o çok önemli bu söylediğin nokta... da önemli çünkü... ...son 10 yıldır diye... ...benim de dilime pelesenk olmuş bir durumda... bu bir, bir, ...her gün aşağı yukarı bu konuyla... ...başlıyoruz... ...programı yapmaya açık gazeteyi... ...fakat son 10 yıl öncesinde bilmiyoruz. Yani yok bir kıyaslama olana. yani Belki hani girilse uğraşılsa bulunur mutlaka hani İSKİ'nin şeylerine, arşivine ama en azından şu anda online olan, açık olan verilerde sadece son 10 yıl 2005'ten itibaren var. Dolayısıyla hani böyle bir karşılaştırma da yapamıyoruz. Fakat öyle de bir durum var ki şimdi işte en son Veysel Eroğlu'nun Orman ve Su İşleri Bakanı'nın demeçleri zaten tam Burhan Kuzu'nun felsefesiyle yoğrulmuş bir yani açıkladığı felsefeyle yorulmuş bir şey resmen hani var yani sular da kesilse kimse inanmayacak gibi bir noktaya doğru hızla gidiyor gibiyiz. Çünkü bakan mesela Habertürk gazetesinde bakan son noktayı koydu manşetiyle verilmiş haber. Yani susuzluk yaşanacak mı diyor ve cevap bakan son noktayı koydu. Neymiş? Herhangi bir vatandaşlarımız endişe etmesin E, su her daim akacaktır Allah'ın izniyle eski günleri yaşatmayacağız demiş ve söylediği şeylerin pek çoğu e, buna geri dönelim ya da önce bir su, su durumuna bakalım. E, söylediği şeyler tamamen yani herhangi bir sorunun olmadığına dair baştan aşağı bu argüman var fakat herkesin e, işte sizin de yaptığınız gibi herkes internete girip iski.gov.tr'den Hemen ana sayfada barajlardaki dolluk oranları bölümüne tıklayıp burayı da ne zaman kapatacaklar diye çok merak ediyorum bu arada. Bu kadar şeffaflık fazla. Her gün düzenli bakabilir. Mesela şu anda 15 günlük grafik grafiğe baktığımız zaman 26 Şubat itibariyle bugün itibariyle %26.29.76'ya düşmüş durumda. Dünkü yağmurla bir hafif bir ...şeyi çizdi, düz çizgi çizdi... ...düşmedi bir gün... ...sonra tekrar düştü... ...29.76... ...bundan 15 gün önce 31.3... ...yani evet. her gün... ...düzenli olarak... ...yani günde... ...daha doğrusu şöyle bir hesap yapmıştım... ...10 günde %1.3 civarında... ...bir azalmayla düşüyor... ...bu da önemli çünkü biz bu 3 haftadır... ...yaklaşık <gülüyor> olarak... canton Bill ile her gün... ...çok yakından... Kısmi olarak da uzmanlardan, kendi, kısmen programcılar da olan, uzmanlardan da destek alarak konuşuyoruz. Ve yüzde otuz düşmüşken başlamıştık üç hafta önce. Yani bu çok önemli aslında sözünü ettiğim ve ben de şunu da ilave edeyim. Orman ve Su İşleri Bakanlığı Su Yönetimi Genel Müdürü'nün açıklaması... ...İstanbul'daki su oranının... ...daha önceki yılların çok altında olduğunu belirtmesi... ...ve son yağışlar... ...ancak 7 ila 10 günlük... ...su ihtiyacını karşılar demiş... ...iki günkü yağışın ardından... ...Cumali Kınacı konuşuyor... Evet. ...iki günde... ...25 kilo yağış düştü... ...bu en azından belli seviyede... ...su ihtiyacının karşılanmasına yardımcı olur... ...ama bu ne kadar... ...bir ay, iki ay değil... İstanbul'un bir haftayla on gün kadar su ihtiyacını karşılar demiş. Şimdi tabii <gülüyor> e, ya bu rakamları böyle çok sofistike okumak mümkün kuşkusuz. Yani e, açıp bütün e, metreküp hesaplarıyla falan ama e, çok net grafiklerden e, görünen bir takım şeyler var. Yani sıfır onları bile yorumlasak aslında durumun e, daha önce gördüklerimizden farklı olduğunu bize gösteriyor. Mesela on yıllık e, karşılaştırma grafiğini açtığınız zaman... Ee, ...en son 2008 yılında en fazla %34.63'e kadar düştüğünü görüyorsunuz. Şu anda 29.7'ye düşmüş durumda. Ee, geçen sene 2013 ortalaması %84 bu arada. Yani bu civarlardan 84'ten bir yıl içerisinde %29.7'ye bir e, şey hızıyla... Bir, ...yani yavaş yavaş bir azalma yok. Yani bir yıl içerisinde jet hızıyla bir düşüş var. Bu arada... E, 12 aylık grafiğe baktığınız zaman yani ay ay karşılaştırmaya baktığınız zaman Ekim ayı Eylül ayından başlayalım. Eylül ayında aslında düşme Nisan'da başlamış geçen Nisan'da. Geçen Nisan'da bir pik yapıyor %91 sonra yavaş yavaş sürekli bir şekilde düşüyor. Ekim ayında %46.8 Kasım'da %41.9 %42 Aralık'ta %38 Ocak'ta %33 şimdi %29'da bitirecek Şubat ayını. Bu da demektir ki çok kaba bir hesaplı. Yani son birkaç aydır e, yani yazın daha hızlı düşmüş yalnız. Yazın mesela ayda %10 bir düşüş yaşamış. Mesela Temmuz'dan Ağustos'a %10 düşmüş. E, fakat kış aylarında ortalama %4, e, ayda %4 civarında bir düşüş var. Yani bu da ne demek? E, şu anda Mart başındayız değil mi? Mart geliyor. E, Şubat sonunda %29 ile bitiriyoruz. E, yani bu kadar basit lineer bir düşüş olduğunu varsayarsanız eee 3 ayda ya da 4 ayda %15 civarında %16 civarında bir düşüş olacak demektir. Evet bunu... bu da yüzde da %15'e düşüş anlamına geliyor Haziran ayında. Şimdi 20 Levent Kurnaz da profesör Kurnaz da hmm. hem de programcımız şeyi de söyledi. net olarak böyle yağ yağmazsa 20 Temmuz'da tamam evet. kaput dedi yani. Evet ama tabii Levent Kurnaz'ın söylediği tabii de aynı benzer bir hesaba dayanıyor. O da şu şeyden hesaplıyor, daha matematiksel hesaplıyor benim burada sadece grafikten yaptığımı. O günlük iki buçuk milyon su kullanılıyor İstanbul'da. Mevcut metreküpleri toplayıp bölüp çarptığınızda aslında bu çıkıyor. Fakat burada tabii şunu da dikkat etmek lazım. Levent de aslında biraz onu söylemiş bizim susuz kalmamız demek barajların yüzde sıfıra inmesi demek değil. değil yani belli tabii. bir seviyenin evet, altına indiğinde zaten su alamıyorsunuz o barajdan. Yani yüzde onlara falan düşmesi aslında yüzde sıfır anlamına geliyor. Ve şu andaki eğer ciddi bir yağış olmazsa, çünkü mesela iki gündür yağış İstanbul'da su seviyesini arttırmadı. Sadece düşüşünü durdurdu. Evet ve bizzat şeyin de e, enteresan olan bana şey geldi. Senin de verdiğin gerekli e, ya bizati e, su işleri bakanından verdi. Orman ve Su İşleri Bakanlığı'nın altındaki Su Yönetimi Genel Müdürü olan kişi kendi bakanının söyledikleriyle hafif farklı en yani çelişiyor demeyeyim ama çelişiyor da diyebiliriz aslında. Yani e, su Susuz kalınmayacak ama su tasarrufu mutlaka gerekecek demiş. Ya i̇şte tam da bence e, meselenin kritik noktası bu. Yani Veysel Eroğlu'nun e, veya Kadir Topbaş'ın ben meselenin ciddiyetinden bir haber olduklarını hiç sanmıyorum açıkçası. Yani e, bizden çok daha iyi durumun e, vahim olduğunu biliyorlar. Çünkü Melen Suyu'nda da ciddi bir azalma var. Yani Melen suyu da kuruyor. Evet, o konuda da bir günde geç bir haber yaptı Serpil e, Seçil. Seçil e, evet. Türkan bizim arkadaşımız o da ve Melen'in kendisinin ne su götürmesi ihtiyacı evet, evet. olduğunu açıkça ortaya koydu. Değil Melenden burada teşvik edilmesi bir günde çıkan ayrıntılı bir rabiteler. Yani Melenden var. su getirilmesi diye bir şey zaten yani zaten geliyor da yani Melen de kuruyor, Melen de kurutuluyor. E sonuçta barajlara göre bakarsanız şu anda papuçlere tamamen kurumuş durumda. Yani barajlara göre su miktarının dağılımında. ...artık hani 1 milyon metreküp değil... ...100 bin metreküp, 150 bin metreküp'e düşmüş. Yani Pabuçdere'de su kalmamış. Evet zaten ee, onun fotoğraflarını gördük. Elmalı'da kalmamış, Kazandere'de kalmamış... ıstrancalarda kalmamış durumda. Nerede su var? Sadece Ömerli ve Terkos'ta ve bir de Büyükçekmece'de. Yani büyük olan biraz da darlıkta... E, büyük Sapan, barajlarda Sapanca e, Gölü'nde durum nedir ona mı? Bir de Sapanca'da da ciddi bir azalma var tabii. Yani şimdi çok ilginç bir şey ilave edeyim, Sapanca'dan tam... mı su getirecekler yoksa? Bu mudur B planı? Ben bunu merak ettim. Şimdi. İşte şimdi ben açıklıyorum. Bu olumlu şu ana kadar mülayim yaklaştığım benim şahsen Orman ve Su İşleri Bakanlığı Su Yönetimi Genel Müdürü diyor ki Kalitesi daha düşük su da getirilmesi söz konusu olabilir diye ilk defa konuşuyorlar. Susuz kalma olmaz. Bir tek Yalova'da sıkıntı var. Yalova'daki sıkıntıyı, bak Yalova'daki meseleyi de bilmiyorduk. Bu arada öğrenmiş olduk. Ben yani rastlamamışım. Aha. Yalova'da sıkıntı varsa, su işleri müdürü söylüyorsa çok ciddidir demek diye düşünüyor insan. Yalova'daki sıkıntıyı da... Kocaeli Sapanca Gölü'nden alınacak suyla karşılayacağız. Ve ilave kuyularla Yalova'yı beslenmesi hedefleniyor diye yeni kuyular da açacağız demişler. Ya İstanbul içinde mi yeraltı suyu düşünüyorlar acaba diye insan e, şey yapıyor. Yani yeraltı suyu... Bugüne kadar yapıldı mı İstanbul için ben hatırlamıyorum. Ee, belki bilen varsa hatırlatabilir. Ama e, yani yerüstü sularının ciddi bir sıkıntıda olduğu kesin. Aylık verilen su miktarı e, verisine baktığımız zaman orada da aslında ilginç bir şey var. Mesela şu anda iki buçuk milyon metreküp günde su veriliyor. E, fakat e, yaz aylarında bu miktar artıyor. Yani yaz aylarında verilen su miktarı yüzde Yani pardon 2 milyon 700 bin metreküp'e kadar çıkıyor. Yani yaz olması nedeniyle sonuçta daha fazla su harcanıyor herhalde. Ee, ve Haziran sonunda bu yaptığımız hesap doğruysa barajlardaki dolduk olanı %15'lere 15-20 arasında düştüğü zaman eğer çok ciddi yağışlar olmazsa ki kar yağmadığı için sadece yağmur da yeterli olmayacaktır. Aynen öyle beslemeye. çok önemli bir de şeyi de ekleyelim. Yani e, kuyu dedin... ...yeraltı sularından... E, e, bir, bir, <gülüyor> ...elimdeki şeyin... Bir, ...öneminin bir, okudukça farkına varıyorum... ...haberin küçük bir haber... ...T24'ten okuyorum ama... ...su işleri müdürünün... E, e, ...şey demiş... E, ...Avrupa yakasında... ...yeni kuyular açma, açılması planlandı... ...mart ayı içinde başlayacağız... ...yeraltı yer sularımız ...giriyorlar evet... Giriyorlar, evet. Aa, bu e, pek e, hayra bir alamet değil yani bu yine hesap yapınca işte e, sadece şu barajlardaki su miktarı datasına bakıp e, anlamak mümkün. Mesela İstanbul'un bir aylık su tüketimi 75 milyon metreküp ediyor. Yani günde 2,5 milyon metreküpten doğru hesaplıyorum değil mi? 2,5-75. Evet. E, şu anda Terkos'ta kalan su miktarı 65 milyon metreküp mesela. Diğerleriyle topladığınızda tabii fazla ediyor ama sadece yani İstanbul bir ayda Ömerli'de pardon Terkos'ta şu an kalan sudan daha fazla suyu bir ayda tüketen bir şehir. Yani bu sürdürülemezliğin artık e, okul, okullarda derslerde evet. e, örnek olarak okutulabilecek bir şeyi haline geldi. Ve bakan da diyor ki yine bakana dönersek bizim A, B ve C planlarımız var. A planı şimdiki neyi o ben anlamadım açıklamıyor. Yani şu anda yaptıkları A planıymış. B planı ne diye soruyorlar meslek sırrı diyor. Yani hangi mesleğin sırrı bakanlık sırrı mıdır ben tam anlamadım. Yani kendisi su... E, uzmanı olduğu için o anlamda meslek sırrı demek istiyor herhalde ama yani bu artık yorumlamak insan e, evet. istemiyor bunları i̇şte her 7 yılda bir kuraklık olur gibi böyle e, hani bilimsel Değil açıdan e, zırva olduğu belli şeyleri tekrarlamaya devam ediyorlar işte sulama barajlarında yüzde 45 seviyesinde doluluk var o sayede durum iyi falan diyor. Fakat bu arada Çukurova'da sulamanın ciddi biçimde sulama yapıldığı yani sulama yapılmaması gereken tarım alanlarında sulama yapıldığını biliyoruz. Duyuyoruz bunları ve bunların hiçbiri söylenmiyor. Şimdi asıl işte kritik noktada demin konuştuğumuz nokta bütün bunları biliyorlar ama neden söylemiyorlar? İstanbul'un en şanssız dönemi bu bence yıllardır yaşadığı çünkü çok büyük bir su krizi yerel seçim öncesine denk geldi ve Ee, yerel seçim geçene kadar geçtikten sonra da söylerler mi bilmiyorum ama geçene kadar herhangi bir tasarruf çağrısı yapmayacaklardır herhangi evet, bir su krizi yapmıyorlar. Evet. evet, herhangi bir su krizinden bahsetmeyeceklerdir ve şu anki her şey yolunda 2200 yılına kadar suyumuz var gibi bir laf etmiş birisi. Ben Ben 2071'e kadar tahmin. Yok, ettim. 2200 dediklerini birisi bir arkadaşım söyledi ama ben artık bu kadar da deli saçması bir laf edilmiş olamaz diye araştırmadım. kim etti bilmiyorum ama 2200 yılına kadar yani Yok mu arttıran tabii. Yani nasıl olsa kim öyle kim kala. 2200-2500 istediğiniz kadar söyleyebilirsiniz. Yani inanılmaz bir e, sorumsuzluk. Ona uygun bir şarkı da ben yarın <gülüyor> çalarım o zaman. In the year 2525 25'e çalarım. <gülüyor> Zeygren-Evans'tan. Bir veri e, şeyi daha açayım hemen hızlıca. E, o da meteoroloji. Bunlar açık veriler. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün... E, Kuraklık analizi sayfası yine herkes Meteoroloji Genel Müdürlüğü'ne MGM.gov.tr'ye girip burada rahatlıkla erişebilir. Buraya baktığımız zaman kuraklık haritalarının 3 aylık değerlendirme, 6 aylık değerlendirme diye gidiyor. Bütün kuraklık haritalarında 12 aylık ortalama dahil 12 aylık Şubat 2013, Ocak 2014 yağış indeksiyle yapılan kuraklıkta en kurak yer İstanbul. Bütününde yani... Türkiye'nin en kurak yeri 3 aylıkta da 6 aylıkta da 12 aylıkta da İstanbul Batı Karadeniz mesela 3 aylıkta en kötü yerler şu anda İstanbul Kocaeli Sakarya Bolu yani Melen suyunu falan olduğu yerler ee, artı Sinop çevresi, bütün Orta Karadeniz ve Hatay. En çok kötü uygu. yerler bunlar. Tabii çok akla da uygun bir durum çünkü tamamen betonlaşma sürecinin şeyinde bir ısı adası oluşturduğu miktar bey üzerinde sık sık uh -huh. durur bunun Kadıoğlu. ve dolayısıyla da yağış olamıyor filan. O da var ama tabii biz doğrudan doğruya iklim değişikliğinin Akdeniz havzasındaki etkisi, etkisi var. Yani etkisi bu var. yüksek basınç şey işte ben ayrıntısına şimdi girmeyeyim ama Levent Hoca onları açıklıyor işte azor. Yüksek basınç alanı mıydı neydi şimdi? Neyse yanlış şeyler evet. söylemeyeyim. Yani o şey aslında doğrudan doğruya Avrupa Kuzey Yarımküre ile ilgili hava akımlarıyla alakalı bir durum söz konusu öncelikli olarak. Bu ısı adası falan da buna bir miktar e, tabii etki ediyor. Isı adasından daha önemli bir şey var ama şu anda e, mesela buraya bizim açık radyonun bahçesine yağmur yağmasının kimseye bir faydası yok. Çünkü yani şehrin içerisinde zaten... Asfaltın üzerine yağan suyu anında biliyor, e, kanalizasyona gidiyor. gidiyor. Önemli olan ormanlara e, yağmur yağması. E, Tabi ormanlara yağmur yağması için biraz orman olması gerekiyor. Onları da yok ettiğiniz zaman nereye yağacak? Yani durum e, Türkiye çapında da son derece sıkıntılı. E, İstanbul ve çevresi özellikle Marmara, Kuzey Ege... Batı Karadeniz ve Akdeniz'in doğusu için son derece sıkıntılı görünüyor. Fakat arka planlarda bütün yetkililer bunun gayet iyi farkında olmasına rağmen çıkıp bunu söylemiyorlar. Yani, yani burada da çok de, ciddi bir... Malifetin dünyadan haberi yok zaten. Evet yani, yani o da çok önemli aslında. Yani kendilerinin de bunun muhakkak açıklaması gerekiyor. muhalefet adaylarının da ve şeyde yani bu Kaliforniya Finlanda belki vakit bulursak birkaç dakika Aha. oraya da değiniriz yani çok farklı şeyler var mesela Yeşil Gazete'de de yazmıştı Ali Ekber Yıldırım'ın alıntıladığı bir yazıda 173 milyon dolarlık bir bütçe ayrıldı tarımcılara katkı sağlamak üzere Kaliforniya'da tarihi bir kuraklık var 500 yıldan beri görülmemiş evet. belki de ve Hiçbir şey yok Türkiye'de yaşanmıyor iktidariyle, muhalefetiyle ama özellikle etkililer evet, tabii. Türkiye dışındaki yerlerdeki kuraklığa da değinelim bir müzik arası e, verelim ondan sonra toparlarken programı özellikle Brezilya'da çok iyi durumda değil. Brez, biraz Brezilya'dan, Pakistan'dan. sular. Evet Avustralya'dan da bahsederiz. Şimdi benim dinler dinlemez e, hemen aklıma açık yeşil getiren bir şarkı. E, Bu Kargan'ın yaptığı Komple Karga 4 albümünde var. Hakan Özer'in yaptığı bir şarkı bu. İsminden bile belli zaten bir açık yeşil şarkısı oldu. Yeni yıl hiçbir zaman kar yağınca gelmiyor. Sorular sorunlar hiç bitmiyor kaygı gibi Birinden oynamıyor Biraz villendanó, hogy kettel állsz, csüntett, villendanó, hogy szoros. Villendanó, hogy szoros, villendanó, hogy szoros, Aydınlık görülmüyor Boğazımda bir rumru Yediye ilerlemiyor Kanımda her zaman gaz kalbimi baskılıyor Yalanlar, yalanlar Hiç bitmiyor yüz yüze Bakarak izleniyor Erojen, kanımdan ilerleyen İçti dumanlar, ciltti zararlar benim Kártyák, kartlar, düşmanlar, şeytanlar, organize ataklar Aşklar yaslar, ihanetler savaşlar. Yıllar geçtikçe rüzgarda şındılar. Aksa dedeler, bana hiç görünmüyor. Elimi tutup biri, çölden çıkartmıyor. Yine yıl hiçbir zaman karda gelmiyor. Karanlık bir ışık var etrafa. Hakan Özer'den dinledik. Yeni yıl hiçbir zaman kar yağınca gelmiyor dedi. Dünyanın sonu gelmiş. Beni <gülüyor> ilgilendirmiyor <gülüyor> da dedi. Evet. E, kuraklık haberleri Brezilya ile ilgili kısa bir şey e, söyleyeyim. 140 kentte şu anda su 3 günde bir verilir durumda. São Paulo'nun çevresinde de benzer. Mesela São Paulo başkenti... E, Başkent'te gerek değil mi Sao Paulo nun... Değil başkent. Değil. En ama en, en büyük kent. kent. En evet. büyük kent. Sao Paulo'nun su kaynaklarından en büyüğünde %19'muş şu anda mesela su seviyesi. Beni evet. de en çok üzen bu tabii çünkü Dünya Kupası olacak. Nasıl olacak? Eyvah. Doğru ben onu düşünememiştim. Yani, bir, hem de yazılı Beni ortam... kahve kısmı üzmüştü yani, Orası <gülüyor> kışa geliyor tabii ama ha şey sırasında güney, yarı, güney. ama o ne kadar kısa yani Orası o tropik yani o yüzden çok kısa ama bu arada en fazla kuraklığın olduğu yerlerde kahve plantasyonlarının olduğu bölgelermiş ne tesadüfse yani ciddi bir kahve de çok inanılmaz su bağımlısı bir evet. bitki yani hem ciddi bir ekonomik şey sıkıntı tabii ve göçlere neden olacağı söyleniyor bu haberde ...bunun temel sebebinin ne olduğunu biliyorsun değil mi? Kaliforniya'yı da söyleyeyim ondan sonra... ...ama ben de oradan... ...güneyden kuzeye geçelim. Kaliforniya'da fevkade kötü bir haber var. Common Dreams'den okuyoruz. Amerika Birleşik Devletleri'nin ve dünyanın en önemli... ...üretici bölgelerinden biri. Belki de birincisi zaten... ...Kaliforniya eyaletiye, meyve sebze üretiminde. Bu sene... ...federal olarak su... ...sulamak için verilmeyecekmiş. Hiçbir yerine... ...Kaliforniya'nın yani... <gülüyor> ...koyuyorlar... ...kar yağışı %29'unda kalmış... bekleyenin ...son ve... E, ...ülkedeki kuraklık pardon... ...eyaletteki ki çok büyük bir eyalet tabii... ...yüzde 68... kapsıyormuş... ...eyaletin kuraklık... ...üçte ikisinden fazla ve... Ya ekstrem aşırı ya da olağanüstü e son haddinde kuraklık ve mesela üç buçuk milyon hektar nadasa bırakılma durumunda kalıyormuş artık ve 250 bin pardon 250 bin hektar nadasa bırakılıyormuş bu da yüzde sekizini oluşturuyormuş bu şimdi geleceklerin bir habercisi diyorlar üstelik. Peki Brezilya ve şey Kaliforniyanın beraber sebebinin ne olduğunu kestirebiliyor musun? Neymiş? Kurlo kuraklık lobisi. faaliyette. <gülüyor> kuraklık lobisi robotlar yoluyla mı evet. E, yapıyormuş? Evet. Hem Çok robot hem gözleri kırmızı kırmızı yanıp sönen robotlarla. <gülüyor> Ama ben şeye takıldım şimdi Brezilya'daki Dünya Kupası'nda ne olacak acaba? Kaç tane plan yapacaklar? Olur. A, B, C, D <gülüyor> ve E <Kılarım> planları. <gülüyor> Kaliforniya bir hiç de... hissettirmeyecekler eminim ama. <gülüyor> bir de bir, bira krizi var bari. Aa ol... evet onu da okudum. <gülüyor> Kaliforniya birası değil mi? Evet meşhur Coors biraları. Yani bunu, bu biraları diyorlar biz yeraltı sularıyla yapamayız. Şey e, Alka bira yapmış e, gibi oluruz. O kadar çünkü hele içinde demek ki magnezyum vesaire evet, bir sürü mineral demir, olduğu için. Demir, man manganes <gülüyor> falan evet. Yani bira sorunu da var. Bayağı şerbetçi otu falan Belki aslında bu. bu iklim değişikliği konusunda yani nasıl insanların dikkatini çekeriz falan diye düşünürken mesela kahve bunlardan bir tanesiydi kahve. Dünyada kahve üretimi ciddi biçimde düşüyor iklim değişikliği yüzünden. Bira da Bire, güzel, bir, <gülüyor> güzel bir şey olabilir Bira aslında. Hmm. Evet peki. Ee, neyse sonuçta İstanbul haberlerine galiba özellikle Nisan'dan sonra eğer çok büyük bir Nisan yağışları olmazsa ki meteorologlar hiç beklemiyorlar. Yani bu sene baharda büyük yağışlar olmasını... Ama inşallah olur tabi. Olmazsa bu meseleyi Nisan'da Mayıs'ta biraz fazla konuşmak zorunda kalacağız gibi görünüyor. Evet maalesef maalesef öyle, öyle. Ee, gelecek hafta tekrar görüşmek üzere hoşçakalın. Açık yeşil hayatın politikanın ve sokağın